Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, fotoğraf sanatçımız, yazarımız Sayın İsa Çelik. İsa abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili dinleyiciler hatırlayacaksınız... Bundan önceki hafta da Sayın İsa Çelik bize konuk olmuştu ve o programın içerisinde içerisinde söze derken kendisini bize de tekrar katılmaya söz vermişti. Neyi konuşacaktık? Geçmiş dönemdeki sanatçılarımıza vefayı, yaşayan sanatçılarımıza kültürü insanlarımıza vefayı, bunlar üzerine neler düşünülmüş, neler yapılmış ve ayrıca. Tarihte hiç aklımıza gelmeyen, derinliğine, e, anlık konuları, bütün e, belki de Cumhuriyet tarihimizi ilgilendiren e, konuları, anları konuşacaktık. İlhan abi tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve e, belge demişken, masanızın üzerinde görüyorum birçok kağıt tomarları var, belgeler var. E, belge demişken biz bu belgeler konusunda hem e, ülke olarak hem birey olarak biraz vefasız mıyız? Galiba. Şimdi neresinden başlamak gerekir bilmiyorum çünkü dipsiz bir konu bu. Söz gelimi aklıma hemen şimdi geliveren bir şey. Osmanlı arşivinden benim duyduğum, gazetelerden okuduğum kadarıyla 11 tır dolusu hurda kağıt satılmıştı. Açık artırmayla satıldı bu. Evet. Hatırladığım. Sonra gene benim bildiğim kadarıyla bunu Bulgarlar satın almıştı. Hurda kağıt diye evet. sattığımız şeyler. Sonra Sofya'ya gittiğim zaman Sofya'da bir kilise var. Kilisenin altında Osmanlı Fermanları Müzesi var. Buyurun. Adamlar almışlar bunları ve bunları değerlemişler, toparlamış incelemişler, bilmem ne yapmışlar. Hepsini bir kıymık bile olsa yeah. değerlendirmişler. Şimdi Osmanlı arşivinden çıkan bir şey, bir nezle mendili bile olsa yeah. bunun atılmaması lazım. Şimdi aklıma Başka bir şey geldi. Ee, bir tarihte Marmara Adası'ndayız. Ekip de şöyle bir ekip. Tanrılar toplantısı gibi böyle bir toplantı. Ee, Marmara Adası sokaklarında dolaşıyoruz. Turgut Uyar, Tomris Suyar, Edip Cansever, Edip abinin eşi. Şahap Sıtkı İlter. O zamanlar Hı. Türk Dil Kurumu ödül hikaye ödülünü kazanmıştı. Fakir Baykurt'la beraber. Evet. Sonra ben eşim. Pertev, Tunaseli, Durnev, Tunaseli terekte spikerleri falan böyle bir ekip. Ha, Fikre Dotyam, Filiz Otyam. Müthiş, müthiş bir ekip. <gülüyor> Belli ki e, ortalıkta dolaştığımıza göre bir meyhane öncesi olmalı. Ortalıkta siftiniyoruz. Gezip tozarken bir baktık ki iki katlı ahşap bir ev. Evin üstünde e, bir A4 kadar bir tabela... Hı hı. Metro Golden Mayor şirketinin sahibi noktanın kimse işte o. Şimdi aklımda değil. Ee, bu evde doğmuştur yazıyor. Biz hepimiz çok heyecanlandık. Hemen fotoğraflar falan çektik. Evet. Derken aradan 10 senemi, 15 senem ne geçti. Eşimle tekrar gittik oraya. Ben o evi arıyorum. O iki katlı akşam uh -huh. böyle mini evi arıyorum. Yok. Ya böyle böyle bir şey var dedim. Vallahi hatırlamıyoruz biz de böyle bir buyur, şey. Buyur. Belediye başkanı şurada tavla oynuyor ona bir sorun dediler. Gittim buldum adam tavla oynuyor gerçekten. Söyledim. Vallahi ben Karadeniz'den geldim. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. Neyse gittim. Bari dedim adam ölmüşse gideyim mezarlıktan mezarını bulayım dedim. Evet. Ee, o adamın mezarını bulamadım ama Eşref Şefik'in mezarını buldum. Ya, Orada ölmüş meğer. ...hani anlatır anlatır da pehlivan teprikalarını... E ...artık benim süt içme zamanım geldi derdi eski zamanlarda. Ya, hatırlıyorum radyodan tabii <gülüyor> Evet. Müthişti. Şimdi... ...daha sonra Pars Tuğlacı... ...bu Metro Golden Mayer şirketinin... E, ...sahibinin... ...adını söylemişti bana... ...ve Amerika'da şu anda 95 mi 97 yaşında mı... ...yaşamakta olduğunu söylemişti. Hı hı. Şimdi lafı veri getiriyorum. Eğer biz çok akıllı bir ülke olsak... Ya. Bilime, kültüre, vefalı bir ülke olsak, kadrini kıymetini bilen bir ülke olsak bu evi yıkmayız. Ya. Yıkıp da yerine beş katlı bir apartman dikmeyiz. Tabii ki. Ee, belki Metro Golden Bear şirketi burada film festivalleri yapabilir. Ne bileyim ne yapabilir. Tabii. Yalnız adanın değil Türkiye'nin de pek çok derdine çare olacak şeyler olabilir. Kesinlikle. Şimdi bakın mesela bizim bu oda kulenin karşısında ünlü... ...Macar besteci... Liszt'in ...bir evi vardı. iki katlı bir ev vardı. Padişah Abdülmecit Efendi'nin... ...huzurunda iki konser verdiği için... ...padişah... ...ona bir... ...büyük... ...mücevher kutusu armağan etmiş. Üstü silme... Hı hı. ...mücevher dolu... ...ve beşinci dereceden bile bir mecidi nişan vermiş. Bu evde senin demiş. Yeah. Şimdi biz bu evi yıkmışız. Yerine... Şimdi gidin bakın bir A4 kadar bir tabela var ve onun yerine bir apartman dikmişiz. Şimdi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden birisi Franz Liszt. Böyle bir fırsat hangi ülkeye nasip olabilir? Ya? Yani nasıl olabilir böyle ya. bir şey? Ve şöyle yazmışlar. İşte ünlü Macar besteci Ferenc Liszt bu evde yaşamıştır. Ama geçmiş yok. Geçmiş olsun. Ya bitti gitti. Ee, oysa İtalya'ya gidiyorsunuz. Kazanova'nın evini yüzlerce belki ok var, işaret var, tabela var. Hı hı. Kazanova burada yaşamıştır diye. Ya Kazanova'nın ben bir bilim adamı olduğunu biliyorum yani normal hayatta. Ama Kazanova insanlar bir hovarda diye tanırlar. Evet. Şimdi onun evini 10.000 on oklarla gösteriyorsun. Sen Franz Liszt'in evini yıkıyorsun. Hiç olacak hiç değil. Kaçımız biliyor Nazım Hikmet'in de çok sevdiği, önünde afişin önünde fotoğraf çektirdiği Adam Mikheviç'in... ...Kasımpaşa'da evi olduğunu... Buyurun. Buyurun. Falan. Şimdi günlerden bir gün... ...bu konularda ben çok dertliyim de... Ee, ...günlerden bir gün... Ee, ...Orhan Kemal'in bir... ...yazarlar sendikası... E, ...adına bir gecesini yapacağız. Yazarlar sendikası ile beraber. Ben de işte diyalarını... ...projeksiyonlarını falan yapacağım. Eee... İmzasını aradım. O sırada bulamadım bir türlü imza. Sonunda benim gene arşivimden imzalı bir kitabını bulabildim. Hı hı. Fakat ben gösterilerimde ses de kullanıyorum. O kişinin sesini de kullanıyorum. Anladım. Sesini bulamadık. Yok yok yok bir türlü yok. Ve bir plağa eriştim. Küçük bir plak. 33'lük taş plak. Evet. Ee, bir tarafı Nazım Hikmet. Bir tarafı Orhan Kemal. Ee, bunu kim basmış biliyor musun? Sofia Radyosu e, yarışma programlarında ödül kazananlara dağıtmak üzere basmış. İnanılmaz. İnanılmaz gerçek. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi e, günlerden bir gün ben sahafları, antikacıları, eskicileri çok dolaşırım. Bir sahaf arkadaşımın dükkanına uğradım. Önünde bir çuval bayağı bildiğimiz bir çuval çuvalın içinde bir sürü işte kağıtlar mağıtlar falan duruyor aman abi geldi dedi seni çok ilgilendiren bir şey ne o Orhan Murat Arıburnu öldükten sonra ünlü şairimiz Tabii ki. ve ünlü ve önemli şairimiz ve önemli sinema oyuncumuz Orhan Murat Arıburnu öldükten sonra evini temizlemişler kim bilir ne olacaksa temizlemişler bütün o e, süprüntüleri de bir çuvala doldurmuşlar ...sahaf arkadaşım onları tek tek gözden geçiriyordu. Bravo, bravo. Tek tek gözden geçiriyordu. O sırada yine ilginç bir şey oldu. Ben bir zamanlar Ankara'da Yeni Tan'ın gazetesinde çalışırdım. İşte Ziraat Bankası'nın grafikerliğinden akşamları ayrıldıktan sonra... ...akşam boş zamanında... ...İhsan'a da Aziz Nesin, Siyavuşkil, Zeki Beyner... Falan işte böyle bir ekip. Mim Uykusuz sanıyorum vardı. Ee, Tekin Aral falan. O sırada Kıbrıs savaşları var. Kıbrıs'ta nereye bomba atıldıysa ben hazır bombalar yapardım. <gülüyor> haritanın üstüne yapıştırırdım. Şuraya bomba atıldı diye. Evet. Hemen yeni baskı yapılır ve satılırdı. Ne, o neymiş dedim. Baktım uzaktan bir harita görüyorum. Kıbrıs haritası. Ya dedi işte üstüne bombalar... Benim, o benim. <gülüyor> Hemen Harika. onu aldım falan böyle hoş bir şey. Çok güzel. Şimdi demeye çalıştığım şu. Ee, hadi bir şey daha anlatayım da. Ee, bizim gene önemli bir ressamımız ve seramik sanatçımız Seniye Fenmen. Hı hı. Bir, bir kötü bir ölümle öldü. Sonra bugüne kadar ne yazık ki bir sergisi açılamadı. İnanamayacak kadar çok seramikleri ve resimleri vardı. Ee, çocukları bir türlü ünlü bir insandır biliyorsunuz. Orhan Taylan oğludur. Evet. Ee, bugüne kadar bir sergisini açamadılar. Açılamadı. Ee, bu yalnızca çocuklarının görevi olmamalı böyle bir ülkede. Elbette ki. Elbette ki. O bizim de insanımız Bizim de kültür hazinemiz o insanlar Kesinlikle. Biz bugünkü Beyinsel gelişmemizi bütün bunlara Borçluyuz. Tabii Ben Sokrates'i dedem sayıyorum Ne bileyim Eflatını dedem sayıyorum Nazım Hikmeti de ne bileyim Cancak Rusoyu da. Tabii ki. Ne bileyim Dünyanın tabii Sanatı. Tabii ki. Dünyanın ürünü Kültürü. Tabii ki. Tabii ki. Asturya'sı da ben Dedem sayıyorum. Tabii. Falan Şimdi bizim bu ...değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bana kimse diyemez ki... ...bir sokakta bindiğim bir taksi şoförü... ...Lotrek'ten... ...ya da Çaykovski'den... ...ya da ne bileyim... ...kimden yararlanmadım diyemez. Sen... Okuduğun kitaplarla etrafı ışık saçan bir adamsın. O dolmuş şoförüyle ya da bakkalla ya da bilmem hurdacıyla konuşurken onların etkisi ve katkısı olacaktır senin konuşmalarına. Kesinlikle. Ondan dolayı ee, kültürümüzde pek çok insanın etkisi ve katkısı vardır diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii tamam. ki. Böyle Kesinlikle. Şeyler. Tabii ki. Şimdi işte sonunda bu programın sonunda. Ben e, Orhan Murat Arıburnu'nun, senin programın e, şeyidir, değişmezlerinden birisi, evet. şiir okutturursun. Orhan Murat Arıburnu'nun üç şiirini okuyacağım. O zaman şimdi bir şiirini ok okusak mı? Tabii. H hemen söz etmişken şairimizden. Tabii. Şimdi aslında çok anlamlı bir şiir şu, Mahkumlar diye bir şiiri. Eksteria sabaha karşı kurşuna dizilir mahkumlar bir sünger taşına döner anne sütünden yapılan heykel bari şu trampetler çalmasa bari insan gürültüye gitmese şimdi koca Orhan Orhan Murat Arıburnu gürültüye mi gitti diyorsunuz yeah, vallahi bütün işte yani. kalanlar süprüntü halinde bir çuvala dolduruluyor yeah. şimdi bir tarihte yine lafla lafı açıyor Kadıköy'de bir Saftayım işte ben malum plak, eski plak, taş plak, fotoğraf makinesi, kartpostal, eski fotoğraf biriktiren bir adamım. Ee, o sırada, o sırada onlara bakarken eskici dedi ki, abi galiba şu şeyin altındaki şeyler de seni güldürecek dedi. Nedir dedim? Bir aç bak dedi. Bir açtım ki cam negatifler. Kiminmiş? Ünlü ressam Hikmet Onat'ın çektiği cam negatifler. Vay vay vay vay. Müthiş. Titremeye başladım. Gazeller gibi titiyorum. Tabii ki. Hikmet Onat'ın çektiği cam negatifler 9-12, 13-18, 18-24 cam negatifler. Hikmet Onat'ın cam negatiflerine dokunuyor olmak, bir zatiyi dokunabiliyor olmak, böyle bir yapraklar gibi sararttı beni. Olağanüstü. Evet. Sonra dedi ki sen bunlarla çok ilgileniyorsun dedi. Ne kadar? Benim o sırada bir maaşım kadar bir para istedi bunlara. E, maaşımı da yeni almıştım. Hiçbir şey düşünmeden olduğu gibi verdim ve o negatifleri aldım. Ne mutlu ki sizin elinize geçmiş. Bir de dedi başka bir şey var ne? Hikmet Onat'a gelen tüm mektuplar şu zarfın içindeydi. Bu sefer o <gülüyor> zarfa saldırdım. Fakat o zarf benim maaşımın dört katı falandı. Onu alamadım. Akşam tekrar bir göreyim diye gittim. Satılmış. Ya. Şimdi Hikmet Orhan'ın mektupları satılır mı? İnanılmaz, mı? Bir şey. i̇nanılmaz, i̇nanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Böyle şeyler. <gülüyor> evet. İnanılmaz. Yok. İnanılmaz ne yazık ki. Evet. Ee, şimdi e, geçen programımızda e, söz etmiştiniz oraya doğru gidelim mi? Ne dersiniz? Ne, şimdi e, e, örneğin. Medeni kanunun kabulünden sonra hı hı. ilk evlenen kimmiş diye o sıra bir evet. soru sormuştunuz. Evet. Yani daha önce tabii ki sormuştunuz. Kendinize de tabii. biz de paylaşmış olduk. Evet. Şimdi valla doğrusu ben de şaşkınlık içinde kaldım. Neden derseniz bu benim aklıma hiç gelmedi doğrusu. Evet. E şimdi Atatürk'ün bir fotoğraf var dediniz. Hı hı. E, harfleri öğretiyor evet. ilk baş öğretmenimiz. Evet. Bu fotoğrafı kim çekmiş Evet. gibi Böyle insanı hakikaten derinden sarsan hı hı. fakat bilmediğimiz için de bazı bazılarını e, biraz da mahcubiyet bizi sürükleyen <gülüyor> bir yan bu. Ya bu beni çok heyecanlandırdı. Buraya doğru gidelim mi ne dersiniz tabii, abi? Tabii. Şimdi bazı şeyler var ki çok doğal gelir şimdi hı hı. bize. Birdenbire şu oda ki hava bitse o zaman birdenbire havanın farkına varacağız. Eee Söz gelimi her gün nikah salonlarında binlerce insan nikahlanıyor. Evet. Medeni yasayla nikahlanıyorlar. Kimsenin aklına gelmiyor ki ilk medeni nikahı hangi kadın kıydırmış? Ya çok heyecanlı. Peşine düştüm. Heyecanlandırıcı bir şey arkadaş. Peşine düştüm. Kim bu kadın? Ya bu bu olağan dışı bir kahramanlık. Evet. Medeni yasadan sonra ilk evlenen kadın kim diye. Şimdi bakın Neil Armstrong'un biz. Ee, ...neredeyse... ...kayınbiraderinin... ...adını... ...bağcıklı pabuç mu giyiyordu... ...bağcısız pabuç mu giyiyordu... ...biliyoruz neredeyse... Ee, ...hatırla o günlerde... ...aya gittiği zaman Hı -hı. Neil Armstrong... Hı -hı. ...hepimiz nefeslerimizi kestik... ...ve televizyonların başına... ...radyoların başına... ...kenetlendik... ...tamam... Evet. ...oysa şeriattan yeni çıkmış bir ülkede... ...medeni yasayla... ...nikah kıydırmak... Aya gitmekten, aya ayak basmaktan daha önemli. 50 kere daha önemli. 50 kere daha önemli. Vallahi öyle. Gerçekten Nasıl öyle. bir kahraman kadın ki bu. Medeni yasa kabul ediliyor. Ertesi gün kadın nikah kıydırıyor. İnanılmaz. Ee, uzun bir hikaye ama ben şöyle e, hemen şey yapayım. Medeni yasanın yayınlandığı günün ertesi günü hemen başvuruluyor ve Medeni Kanun Büyük Millet Meclisi'nde 17 Şubat 1926 günü kabul ediliyor. 17 Şubat 1926 günü kabul ediliyor. 18 Şubat 1926 günü de ülkemizde ve tüm İslam dünyasında ilk kez bir medeni nikah kıyırdı. Olan istiyor. Tüm İslam dünyasında bir medeni nikah kuruluyor. Ve bu ee, bugün de şimdi söylediğim zaman herkes şaşıracak biliyorum. E, Namık İsmail'in öğrencisi olan birisi. Ünlü ressam Namık İsmail'in öğrencisi. Sonra Akademinin Güzel Akademisi'nin ilk kadın ressamlarından birisi ve eee Ünlü yazarımız Ahmet Sayın akrabası Ahmet Sayı biliyorsun. Evet tabii ki tabii. Akrabası tabii ki. ve Fazıl Sayın akrabası. E, ertesi gün bu nikahı kıydırıyor. Son derece modern bir kıyafette eşi ve kendisi e, Zehra Say adı. Sonradan bunu araştırdıktan sonra bir baktım ki aa. Ee, etilerde bir sergi salonu vardı. Benim açtığım sergiden bir sonraki sergide Zehra Hanım sergisiydi. <gülüyor> Serginin açılışını da ben de oradaydım. Çok fakat güzel. fakat bu hanımın o hanım olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> anladım anladım. Çok çok. Böyle can verici bir, bir şey. İnanılmaz hoş bir şey olmuştu. Fakat ben merak edip de bu e, şeyi araştırmadan epey bir zaman evvel ölmüştü. Ee, kızı da Emel Say. Şimdi yaşayan ve çok sevdiğimiz bir ressam arkadaşımızdır. Ellerinde bir berat var. Zehra Hanımın ilk şeyinde yapılmış. Bizde şimdi nikah cüzdanı verilir Evet. Kocaman A3 kadar iki tane berat var. Çok hoş şeyler yazıyor. Kocaman bir belgesi var. Çok uzun bir şey ama çok hoş bir belgesi vardır. Falan Şimdi e, Zehra Hanım'ın e, Şeyini incelerken e, Bir baktım ki Medeni yasayla Evlenmiş ilk kadınımızın ilk insanımızın hı hı. Doğum ölüm tarihleri Ana baba tarih isimleri Falan bile ne yazık ki pek çok Kaynakta çelişkili şeyler Yazıyor ben bunların hepsini bir araya getirdim ve bir yerde yayınladım. Şimdi şöyle diyor Hakimiyeti Milliye gazetesinin 19 Şubat 1926 tarihli sayısında. Ulus sonradan ulus olarak değiştirilen bir gazetedir bu. Ulusun eski adı Hakimiyeti Milliye. Başlık şehrimizde medeni nikah medeni kanunu kabul eden ilk karı koca. Başlık bu haber şöyle. Zafer Ticarethanesi sahibi Ziya Bey, arkadaşımızın Kerimesiz Zehra Hanımefendi ile matematik öğretmeni Bahaddin Fuat Bey'in akitleri dün Türk Ocağı'nda icra edilmiştir. Bu akit Ankara'da ilk defa olarak yeni ve medeni bir şekilde yapılmıştır. Karı ve koca meclise hazır bulunan nikah memurunun açık olarak okuduğu mukaveleyi kabul ve imza etmişlerdir. Çok güzel. Davetler arasında yüzden fazla kadın ve erkek bulunuyordu. Bahaddin Fuat Bey'in şahitleri... Buralara, buralara dikkat. Ee, Orta Öğrenim Genel Müdürü Cevat Bey ile Erkek Öğretmen Okulu öğretmenlerinden Vahit Beyler. Zehra Hanım'ın de Zonguldak Milletvekili isme dikkat. Tunalı Hilmi Bey ve Siirt Milletvekili Mahmut Beyler. Olağanüstü. Bir resim kadar güzel bir belge vermişler bakmaya kıyamazsınız. Olağanüstü falan. Olağanüstü. Şimdi siz bir şey daha sormuştunuz. Ben kestirmeden evet. anlatıyorum. Şey, çünkü bunlar uzun uzun şeyler de. Atatürk'ün o alfabe evet, evet. öğretirkenki fotoğrafını kim çekmiş sorusu. Evet. Bu da bizim aklımıza geldi. Fotoğrafı yani ilk e, algılayabilecek yaştan bu yan hep <gülüyor> görürüz ama hiç bir soruyu sormadık doğrusu. Tabii. Şimdi ne güzel şiirler yazılmıştır o Atatürk kara tahta başında Atatürk baş öğretmen Atatürk Başarıdan diye. Için. Atatürk yani. Söz gelimi Hemen aklıma gelen İlhan Demir Aslan'ın ki toplumcu edebiyatımızın çok önemli isimlerinden birisidir İlhan Demir Aslan Bir doktordu Anadolu'da uzun yıllar doktorluk yapmış birisidir Şiiri okumaya başladığım zaman mutlaka hemencecik hatırlayacaksınız Nasıl söylerim öldüğünü Atatürk'üm karşımda Yatmış uyumuş karlar üstüne kalpağa başında Nasıl söylerim öldüğünü çenesine uzanmış eli Atatürk'üm çıkar Koca Tepe'ye dalgın düşünceli. Nasıl söylerim öldüğünü elinde beyaz tebeşir. Geçmiş tahta başına Atatürk'üm ders verir. Nasıl söylerim öldüğünü başında yeni şapkası. Yola çıkmış yürümüş kalabalık arkası. Nasıl söylerim öldüğünü bir ışık vurmuş yüzümüz Bir ışık vurmuş yüzümüze Atatürk'üm bakıyor besbelli. Çeki düzen verelim üstümüze. İlhan Demir şiiri. Şimdi... E, ...merak ettim. Ben böyle pek çok şeyi merak ederim. Yahu bu Atatürk devrimlerinin... ...sembol fotoğrafı ne? Karatahta başında Atatürk. Tabii ki. Kim çekmiş bunu dedim falan. Bildiğim isimlerden değildi. Araştırdım, taraştırdım. Ve... E, ...Kayseri'de bir öğretmen çıktı karşımıza. E, babası bir yargıç 1908 yılında Sivas'a gelmişler. Oradan işte Pınarbaşı'ndaymış görevi. Oradan uzun maceralar şeye gelmişler Kayseri'ye gelmişler. <Gülüyor> Mustafa Kemal Atatürk ve şeyler İnönü dahil pek çok kimse. O sırada harf devriminin yoklamasını yapmak için Kayseri'ye gelmişler. Ve e, bu Hayri Tayfur Tolgay bir öğretmen, inançlı, e, böyle e, devrim ateşiyle yanan bir öğretmen. Evet. Ve o fotoğrafları çekmiş Kayseri'de. Karatahta başında Atatürk fotoğraflarını çekmiş. 21 ve 27 santimetre boyutlarında e, fotoğraflar, pankromatik filmlerle çekmiş. Ondan sonra şeyi yok, aglansörü yok, bir şey yok hı hı. o sırada e, orası da çok ilginç keçi derisinden yapılmış bir körüklü aglansör yapıyor yok aglansör yok bir şey yok ne olsun herhalde, zaten. Herhalde, tabii. ve onunla basıyor fotoğrafı bizim bugün bildiğimiz e, o ünlü Atatürk fotoğraflarını keçi derisinden yaptığı aglansörle basıyor Bravo. sonra çocuklarına eriştim çocuklarıyla konuştum ve hepsini gene bir takım yerlerde yayınladım. Bana heyecan veriyor böyle çok şeyler. Çok heyecan verici, Müthiş. Müthiş. Müthiş. Dağlarcadan tutun da kimlere kadar şiirler yazmışlar. Dağlarca özellikle bu kara tahta başında Atatürk üstüne pek çok şiir yazmış. Çok hoş şiirleri vardır. Yalnızda var mı o şiirlerin? Var, var tabi. Ya biz sunabilirsek doğrusu hepimiz mutlu oluruz. Tabii ki. Haydi bir şiir daha okuyalım. demiş Fazıl Dağlarca ve Dildeki Bilgisayar kitabından sözcükler. Evet, taşıtlarımızdır sözcükler. İlkin onlarla çıkarız dışarı. Kopuk duamızdan kendimizden. Ulaşırız yine yeryüzünde bir yere. Bizi daha da gerçekleştiren bir yere. Onlarla karşılıklar buluruz ki bu karşılıklar tek olmadığımız kanıtlar hepimize. Duyuyorum yine sözcükler anlatır bize. Duyuyorum nice yüzyıldır düşünürken konuşurken sarı, kırmızı, yeşil. Sarı, kırmızı, yeşil anlam yankılarıyla sözcüklerden önceki yalnızlığımızı ki eşittir o sergen yokluğumuzla bizim ki eşittir sözcükler bir iki, üç, dört, daha da çok olmamızla değil, toplum olmamızla bizim. Diye bir şiiri dağılacaktır. teşekkürler. Falan böyle. Tam da yeriydi. Çok teşekkürler. Evet. Bir de şeye gelmek istiyorum İsa abi. Şimdi... E Tekrar bu konuya dilerseniz tabii ki döneriz. Tabii ki tabii ki. Yani inanıyorum ki dinleyicilerimiz de heyecanlandılar. Öyle mi? Yani yeni sorular benim gibi sormaya başlayacaklarına da inanıyorum. Hı hı. Bir de yayınlanmak üzere olan bir kitabınızdan söz etmiştik geçen söyleşimizde. Evet. Aziz Nesin'den Abdülkadir Bulut'a kadar. Pek çok sanat ve kültür insanlığı hikaye tadında ee, hazırlanan e, bir kitaptan söz etmiştik. Evet. Şimdi burada e, Abdülkadir Bulut'un da çok e, kadim bir dostunuz olduğunu Hı -hı. E, biliyorum kaybettiğimiz bir şairimiz ne yazık evet. ki e, oradan bir söz edelim mi o kitaptan veya bir örnekten edelim tabi e, hepimizin çok iyi tanıdığımız geçen seferde bir şiirini okumuştum tıpkı senin gibi şiirini okumuştum evet. Anımsayacaksınız. Evet. Abdülkadir Bulut arkadaşımız çok yetenekli bir şairdi. Ama ne yazık ki olmaz kötü bir kazada kaybettik. Bir kitap hazırladım. Şu sırada hemen hemen baskıya hazır. Abdülkadir'in bir şiirinden aldığım iki Mısra. Katlanamadığım Bir Acısın Sümbül ile Nergis arasında diye bir... Adı var kitabın. Ee, Dağlarca'dan Aşık Veysel'e, e, Aziz Nesin'den işte Abdülkadir'e, evet. Sabahattin Ali'den bilmem kimlere kadar yazdığım e, pek çok insan için e, yazıları bir araya getirdim. E, öyle bir kitaptı bu. Evet. E, falan... Okumam ister misiniz? Valla mutlu oluruz onu bekliyorum ben de kağıtlara bakarken. Şimdi yazdığım yazıyı size okumaya çalışayım. Bugünlerde Abdülkadir Bulut için bir de kitap yapılıyor. Yazdığım yazı şöyle. Haydi şimdi sizinle hep beraber bir resim yapalım. Dağlar Şahane arkadaşım Abdülkadir Bulut'un bir resmini yapalım. Önce ana buradan bir fıstık yeşili alalım paletimize. Birazcık muz, rüzgarda muz yaprağı hışırtısı, birazcık küncü tarlası yorgunluğu, birazcık da bol yıldızlı bir Akdeniz akşamı koyalım paletimize. Gülnardan bir nar kırmızısı, sabah güneşinde parıl paralı yanan bir nar kırmızısı. Bağbozumu sevinci, biraz gıncırdak çözkusu koyalım. Silifke'den yaylat yolları türküsü, keklik havası. Anamuz yollarını unutmayalım. Ama önce... En önce dağları, taşları, çalıları, çırpıları, inleri, kovukları, düzleri, koyakları koyalım paletimize. Her bir yerleri, her bir şeyleri koyalım. Murçallarını, tespih çalılarını, tespih iyiliklerini. Tespih iyilikleri çok çok olsun. Tespih çok gerekli. Tozu dumana katan rüzgarlarda savrula savrula uçuşup giden çaltı dikenlerini, kenger dikenlerini de koyalım. Sabah yeriyle ekinlerin efil efil dalgalanışını da. Sabahın erkeninde fıstık tarlarında fışkıran buharı, Andızları, develik çiçeklerini, Kırağaç içindeki sütleyenleri, Soğulukları, babacaları, Pinarları, püremleri, çiğdemleri, Dağ güllerini, keklikleri, Yavşanları, yarpuzları, Naneleri, fesleyenleri, fesleyenlerin üstündeki su damlacıklarını, Ada çaylarını, Ada çayların üstündeki kırağaları, Çiğ tanelerine su içen karagüz gözlü karıncaları, Kiraz ağaçlarını, nar ağaçlarını, iğde ağaçlarını, harnupları, yedi veren güllerini dalları, dalları kırılı yazan ay ayvaları, asmaları, üst üzüm festivelit tepeklerini, çakal eriklerini, taş armutlarını, alışları, çıttıkları, ala öküzü kara karasabanı, toprak sürmeyi, tavlı toprağı tavlı toprağa tohum atmayı, çatlak nasırlı ellerle cigara sarmayı. Çakmak taşıyla yandırılmış kavga, kavla cigara yakmayı, Cigaradan cigara yakmayı, Boğma rakı imbiklemeyi, Boğma rakıyı sofranın ortasına bir mavzer gibi oturtmayı, Rakı maşrapasını kapıp, e, Ölü gibi kafaya dikmeyi, ölür gibi kafaya dikmeyi, Haydi yürüye kardeşler demeyi, Zeroş olup bağıra çağıra feleğin anasını avradına sövmeyi, Ekmek atan kadınlara birer ana tanrıça kibele gibi bakmayı, Ekmek sacının üstünde fısır fısır pişen bazlamayı, Yufka ekmeğini, azıkları, sıkmaları, Sıkmaların içindeki otlu maydanozları, keşi, Sofraya bağdaş kurup oturmayı, Duvar dibine çömelmeyi, Kostak kosak, kostak andız tesbihi çekmesini, Kefkilerden ayran içmeyi, su kabaklarını başına dikmeyi, bıyıklardan akan suları elinin tersiyle silmeyi, bıyık sıvazlamayı, doya doya gülmeyi, doya doya ağlamayı. Çobanları, çoban çeşmelerini, çoban çeşmelerinden su içen davarın çan seslerini, çoban hayhularını, çoban köpeği ürümelerini. Gece akan suları, gece akan kuşları, gece kuşlarının, gece kuşlarının ötüşlerinin, Gece kuşların ötüşüne dalıp dalıp gitmeleri, bir cigara yakıp türkü çığırmaları, sevda türkülerini, sevgiliye ayna tutmaları, sevgiliye mektup salmaları. Yeni bir şiire başlamanın sancısını, tomatislerin çiçeğe durmasını izler gibi yeni bir şiire başlamayı, yeni bir şiiri tomatislerin güvermesini, kızarmasını izler gibi güvertmeyi, kızartmayı. ...dibek taşlarını, yuvak taşlarını... ...yayı, yayıktaki eli... ...yayıktaki kınalı eli... ...ah ok yayıktaki kınalı eli... ...kühümleri, heykeler, ...helkeleri, çingilleri, iskelişleri... ...ve... ...ve gürp diye bir lafa başlamayı... ...ve gürp diye bir lafa başlayan... ...boynu kirli adamları... ...göyneklerinin boyunları kirli adamları... ...tirfil tirfil gömleklerinin... ...boyunları kirli adamları... ...kantel içinde imanı gevremiş... Ve boyunları kirli adamları. Dağ başlarını. Dağ başlarında avına erken duran şahanları. Dağ başlarının şahanlarını. Arkalamaları, koluna girmeleri, güzel günleri hazırlanmaları. Omuz omuza güzel günleri yürümeleri. Omuz omuza güzel günleri yürürken türkü söylemeleri. Karanfil kokan, tarçın kokan, kekik kokan, umut kokan, hasret kokan türküler söylemeleri. O büyük kavgayı o büyük kavgaya hazırlanmaları, kucaklanan yordaşları, kucaklanan dostları, hesapsız kitapsız sevmeleri, satılmaları, aldatılmaları, puştukları, kan içicileri ve kabzanın en ince yerini. Yurttaşlarımızı, dağ başlarında bir deri bir kemik kalmış yurttaşlarımızı, yayan yapıldak yurttaşlarımızı, mitilleri lime lime olmuş yurttaşlarımızı. Zehir zemberek hayatları, Haybeye geçmiş hayatları, zebil olmuş, ziyan olmuş hayatları, zibil olmuş hayatları. Örselenmiş, buruşturulmuş, toza toprağa bulanmış, camura, cirke belenmiş yaşamları. Yaşanmamış yaşamları, hiç yaşanmamış yaşamları. Hiç doya doya yaşanmamış yaşamları. Hiç doya doya şu güzelim dünyada yaşanmamış yaşamları, hiç yaşanamamış yaşamları. Evvela mahsus selam eder ellerinden öperimleri. Nûr batırsınları, Gey Şerif geç onları karıştırma gayrı bizim bizim kız ne naas ney mi Hatma gelinleri, eğişleri, ırazları, belikte akışları, ilebişleri, selvinazları, şerfeleri, güzel dürüyeleri, haceyeleri, durmuş halleri, bayram halleri, tülüleri, tülü Mehmetleri, çerçe Yusufları, muacir Osmanları, ırzı gırık memedalleri, ahras Hüseyinleri. Ali Çavuşları, Bahşişvelileri, Gıllı Bekirleri, Kekilli malları, Goralı Yusufları, Çulsuz İrebişleri, İrebişleri ve İşbaz İbrahimları. Yeni sürülmüş toprak kokusu, toprakta çalışan insanın ter kokusunu, alın teri kokusunu, el emeği kokusunu, namuslu kazanılan el emeğinin kokusunu. Sen tek başına değilsinleri, Sırdaşları, Mapusane arkadaşlarını, voltaları, gökyüzündeki bir top bulutu, gökyüzündeki top top bulutları, sıram sıram salkım saçak bulutları, gökyüzündeki kuşu, gökyüzündeki çığlık çığlık kuşları, Mapusane avlusuna düşen bir yaprağı, Mapusane avlusuna döne döne düşen bir yaprağı, Mapusane avlusuna döne döne döne düşen bir yaprağın çevresinde toplanan adamları, Büyülü bir şeye bakar gibi avluya düşen yaprağa bakan adamları. Aşklarıyla, sevdalarıyla, kavgalarıyla, özlemleriyle pos bıyıklı, burma bıyıklı adamları. Avuçların içinde cigara içenleri, savrulan ağız dolusu dumanları. Gözler, gözler hele biraz dursun, gözler hele biraz dursun, gözler çakmak çakmak. Gözlerin pınarlarında birer yaş, Gözler hele biraz dursun, hele biraz dursun. Gözlerle çok işimiz var. Öfke taşıyan bir alnı, onur veren bir yumruğu, bir de alın terini silen bir eli. İçini kızartan bir narı, boyuna atılmış bir yağlığı, adamı dinden imandan eden deli maviyi, imanına kadar beyaz akbacık bulutları, ekin sarısını, murt morunu, kavurga tadını, Bostanda yeni kuparılmış yer kokusunu, domates kokusunu, taze biçilmiş çimen kokusunu, çoban ateşlerini bir yanıp bir sönen parıltılarını, su şakırtılarını, keklik seslerini. Bunları hiç unutmadı o. Bunları da koyalım paletimize, bunları da koyalım resmimize. Bütün bunları üstüne biraz şiir ekelim. Aşktan, sevdadan, gelecekten, gelecek mutlu insandan, Tüm bütünsel insana dair olan her şeyden söz eden bir top. Şiir ekelim. Yoğuralım hepsini. Batırık yoğurur gibi, çiğ köfte yoğurur gibi, hamur yoğurur gibi. Karşı yolda bir yağız atlı vardı. Atlı değil de bir kara haber geldi. Sanki karanlık bir su ağzındaydın. Gittiğin yollara ay bastı. Ay Abdülkadir. Şimdi ben senin resmini nasıl yaparım? Elinde üstü üstü Yusuflu bir çığlık. Gül yeriydi avuçların. Türkü söylerdin sumak toplarken. Şimdi ben senin resmini nasıl yaparım? Ağıtlara tutulmadan civan ömrün. Görülmez oldu artık güldüğün. Ay böyle pusmazdı bulutların içinde. Feleğin neydi sana kastı? Ay Abdülkadir bulut. Ben nasıl yaparım şimdi senin resmini? Katlanamadığın bir acısın Sümbül Nergis arasında. Nasıl yaparım ben şimdi senin resmini? Nasıl? Söyle bana. Nasıl? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Çok... Bir defa her şeyden önce o vefalı kalbinize teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Teşekkür Bu ederim. Bu dostluklar, ölümsüz olan dostluğa teşekkür ediyoruz. Bir de okuduğunuz metinde ki Sözcükler bir yazar olarak elbette ki dinleyicilerimizin de fakat benim de bir yazar olarak e, olağanüstü ilgimi çekti. Türkçenin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha, bir kez daha e, burada şerefle tattım kendi adıma. Dinleyicilerimize bunu paylaşır. Ne kadar zengin olduğunu, her sözcüğün arka planı olduğunu, her sözcüğün bir hayat taşıdığını e, bize yaşattınız. Size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi kelimelerin arkasında diyor bir yabancı yazar, Emir işten duymuştum, pek sevdiğim bir söz. Kelimelerin arkasında mağaralar vardır diyor. E, her virgülün, her sözcüğün mutlaka kuyumcu terazisiyle, e, eczacı terazisiyle tartılması lazım. Ya, ya. Öyle ben yazdım olmaması gerekir. Her sözcüğün arkasında çoban ateşleri var. Daha rüzgarları. Tabii, tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ne bileyim. Türkiye'nin zenginliği, güzelliği de ki. burada. Tabii. Ki. Bu vesileyle e, yakın zamanda kaybettiğimiz Nezihe Meriç yazarımızla ya, anmış olalım. Büyük bir yazarımızdı. Kitapları yaşıyor. Hepsi. Her zamanda yaşayacak. Bir dül kuyumcusuydu. Evet, evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sanat ve sanatçılar programında yine birlikte olduk. Bu haftaki konuğumuz e, Sayın İsa Çelikti. İsa abi çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ ol. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz